Allahü Vahhannü Vahhannü Hamdillahü Ebner Alalim. Sıla ve Selamü Ala Rasulü Muhammede ve Ala Ali ve Fatih Al Maalim. kardeşler. Bugün ümmeti Muhammed'in ashabi olanlardan sordaki en büyük insanlarından birisiyle Bu en büyük insanlardan birisi ben demiş olayım. Siz en büyük birinci insanı da diyebilirsiniz. Ümmet-i Muhammed'in İsrail oğullarının akıbetine uğramamış. İsa Aleyhisselam gibi incinin kaybolmuş, onun sözlerinden tek bir şey kalmamış bir ümmet olmadan bir üç yüz yer yeryüzünde devam ediyor olmasına Allah'ın kaderinde en büyük katkıyı sağlamış olan bir alimi vorkan gibi zekası olan, peygamberlerdeki aşk gibi yüreğinde aşk olan büyük bir insanı konuştular. İki şeyi vurgulayarak sözlerimize başlamak istiyorum. Birincisi burada İmam Buhari veya başka bir Allah dostunu konuşurken biz şu gerçeği önceden dinimizde versinlemiş olarak konuşuyoruz. Her şey zaten Allah'ın kaderinde var. Her şeyi Allah dilediği gibi yapıyor. Filan düğünde, filan yerde dinin için şöyle bir adam yaratmayı murat etti. O murad adam da o oldu. Dolayısıyla bir şanstaki üstünlükleri ve yetenekleri İslam'a hizmetini konuşuyoruz. Ama onu mutluştık mı? Onu öyle yapanın Allah olduğunu biliyor. Kime düştüyse Allah'ın nasipi biz ona ayar. Yoksa Allah'ın bir nakar kaldı da bu adam olmasa kurtulmayacaktı anlamına değil. Hiç Hiçbir zaman için yeterli değil. Değil İmam Muhari konuşmak. Sadrullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile o konuda değildir. Kine muhtaç ki Allah o olmasaydı az da afir islam Hay Hayır. Allah'ın böyle bir şerefi onun kaderine yakmış olması onun için bir natif, biz de i̇şte ona ayağını versene. Bu bilimci gerçek. Bu perspektiften, bu bakış türünden bakmamız lazım. Yoksa bazılarının yaptığı gibi e, terörin dininden olduğumuz halde adam tutulaştırırız. Bu kaç yaparken gözük almak değil, demin öldürmek olur bu. Şirket düşeriz. Sanki Allah okuluna sonuna kadar muhtaçtı okulu olmasaydı o dönem mesela İslami etkilecekti böyle bir şey yok. O rolü Allah ona vermişti, o da rolü çok iyi oynadı. Bu kadar. Ötesi bu. Bu birinci nokta iyi anlaşılması lazım. Çünkü biraz sonra akıllı anlaşılacak şeyler konuşmayacağız arkadaşlar. E biz de insan yaratır. O da insan. ben o zaman o insan oluyor. Ben ona benzemeye çalışıyorum, ben insan oluyorum. Karışıklık var ortada gibi olacak. İkinci, önceden görüşmemiz gereken ve kavramamız gereken şey kardeşler. Mesela bugün konuşacağımız şahıs, yeryüzünde Allah'ın dinine Peygamberden ve asar Peygamberden sonra en muazzam hizmeti. Yatmış bir insandır. Birbir değildir. Allah'a onlara razı olsun. Şefası'nın evliliğinde notu edin. Burada onu taklit edelim. Biz de öyle olalım. 6 ay sonra biz de onun gibi oluruz diye bir iddia çok komik olur. Onu söylememiz de yanlış. Biraz bunu göreceğiz şimdiyle. Ama bize i̇şte Peygamberimiz Aleyhisselatü e Vesselam müthiş bir gerçek vaat etmişti. Herkes şey kıyamet günü sevdiğiyle beraber demişti. Biz belki Buhari olamayız. İmam Buhari'yi müezzin Buhari'yi olamayız.